31 Mart hadisesi hakkında bir cevabı. Ben 31 Mart hadisesinde şuna yakın bir hal gördüm. Zira İslamiyetin meşrutiyetperver ve hamiyetli fedaileri cevheri hayat makamında bildikleri nimet-i meşrutiyeti şeriata tatbik edip ehli hükümeti adalet namazında kıbleye irşat ve nam-ı mukaddes şeriatı meşrutiyet kuvvetiyle ilâ ve meşrutiyeti şeriat kuvvetiyle ibka ve bütün seyyiatı sabıkayı muhalefet-i şeriat üzerine ilka etmek için bazı telkinatta ve teferruatın tatbikatında bulundular. Sonra sağını solundan fark etmeyenler haşa şeriatı istibdada müsait zannederek tuti kuşları taklidi gibi şeriat isteriz demekle hakiki maksat ortada anlaşılmaz oldu. Zaten planlar serilmişti. İşte o zaman yalan olarak hamiyet maskesini takanan bazı herifler o ismi mukaddese tecavüz ettiler. İşte caiz-i ibret bir nokta-i siyah. Haşiye: Gitme, dikkat et. Ali himmet olanlar o de sükût ettiler. Garazkar cerideler hakiki hürriyetin sadasını susturdular. Meşrutiyet pek az adamların üstüne münhasır kaldı, fedakârları da dağıldılar. Hakikaten bence Müslüman neslinden gelen bir adamın akıl ve fikri, İslamiyet'ten tecerrüt etse bile, fıtratı ve vicdanı hiçbir vakit İslamiyet'ten vazgeçemez. En ebleh ve en sefih bile, seddi rasini istinadımız olan İslamiyet'e, bütün mevcudiyetiyle taraftardır. Lâsiyyema, siyasetten haberdar olanlar. Hem zaman-ı saadetten şimdiye kadar hiçbir tarih bize bildirmiyor ki, bir Müslüman, muhakeme-i akliyesiyle başka bir dini İslamiyete tercih etmiş olsun ve delil ile başka bir dine dahil olmuş olsun. Dinden çıkanlar var, o başka mesele. Taklit ise, ehemmiyetsizdir. Halbuki edyan-ı sâire müntesipleri, mutlaka fevç fevç, muhakeme-i akliye ile ve bürhan-ı kat'î ile daire-i e dahil olmuşlar ve olmaktadırlar. Eğer biz doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan fevç fevç dahil olacaklardır. Hem de tarih bize bildiriyor ki ehli İslam'ın temeddünü hakikati İslamiyete ittibaların nispetindedir. Başkalarının temeddünü ise dinleriyle mahkûsen mütenasiptir. Hem de hakikat bize bildiriyor ki mütenebbih olan beşer dinsiz olamaz. Lasiyma Uyanmış, insaniyeti tatmış, müstakbele ve ebede namzet olmuş adam dinsiz yaşayamaz. Zira uyanmış bir beşer kainatın tehâcümüne karşı istinat edecek ve gayrı mahdut amaline, emellerine neşvünema verecek ve istimdatgahı olacak noktayı, yani dini hak olan dane-i elde etmezse yaşamaz. Bu sırdandır ki herkeste dini hakkı bulmak için bir meyli taharrü uyanmıştır. Demek istikbalde nev'i beşerin dini fıtrîsi İslamiyet olacağına beraatül istihlal vardır. Ey insafsızlar! Umum alemi yutacak, birleştirecek, besleyecek, ziyalandıracak bir istidatta olan hakikati İslamiyeti nasıl dar buldunuz ki fukaraya ve mutaassıb bir kısım hocalara tahsis edip İslamiyetin yarı ehlini dışarıya atmak istiyorsunuz? Hem de umum kemalatı cami ve bütün nev-i beşerin hissiyat âliyesini besleyecek mevattı muhit olan o kasr-ı nurani İslamiyeti necretle matem tutmuş bir siyah çadır gibi bir kısım fukaraya ve bedevilere ve mürtecilere has olduğunu tahayyül ediyorsunuz. Evet, herkes ainesinin müşahadatına tabidir. Demek sizin siyah ve yalancı aineniz size öyle göstermiştir. Sual. İfrat ediyorsun. Hayali hakikat görüyorsun, bizi de ile tahkir ediyorsun. Zaman ahir zamandır, gittikçe daha fenalaşacak. Cevap, neden dünya herkese terakki dünyası olsun da yalnız bizim için tedenni dünyası olsun? Öyle mi? İşte ben de sizinle konuşmayacağım, şu tarafa dönüyorum, müstakbeldeki insanlarla konuşacağım. Ey 300 seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve saki tane nurun sözünü dinleyen ve bir nazar-ı hafi gaybi ile bizi temaşa eden saitler, hamzalar, ömerler, osmanlar, tahirler, yusuflar, ahmetler vesaireler sizlere hitap ediyorum. Başlarınızı kaldırınız sadak dedeğiniz ve böyle demek sizlere borç olsun. Şu muasırlarım varsın beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden, sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizin ile konuşuyorum. Ne yapayım? Acele ettim, kışta geldim. Sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları, zemininizde çiçek açacaktır. Biz, hizmetimizin ücreti olarak, sizden şunu bekliyoruz ki, mazi kıtasına geçmek için geldiğiniz vakit, mezarımıza uğrayınız. O bahar hediyelerinden birkaç tanesini medresemin mezar taşı denilen ve kemiklerimizi misafir eden ve horhor hor toprağının kapıcısı olan kalanın başına takınız. Haşiye: medresetü Zehra'nın Van'daki numunesi olan ve vefat eden Horhor hor Medresesi'nin mezar taşı hükmünde bulunan Van kalası demektir. Kapıcıya tembih edeceğiz, bizi çağırınız. Mezarımızdan "Heni en leküm sadasını işiteceksiniz. Şu zamanın memesinden bizimle süt emen ve gözleri arkada maziye bakan ve tasavvuratları kendileri gibi hakikatsız ve ayrılmış olan bu çocuklar, varsınlar şu kitabın hakaikini hayal tevehüm etsinler. Haşiye, istikbalde telif edilecek Risale-i Nur külliyatını hissi kable vuku ile haber veriyor. Zira ben biliyorum ki, şu kitabın mesaili hakikat olarak sizde tahakkuk edecektir. Ey muhataplarım, ben çok bağırıyorum. Zira asr-ı salisi aşrın, yani 13. asrın minaresinin başında durmuşum. Sureten medeni ve dinde lakait ve fikren mazinin en derin derelerinde olanları camiye davet ediyorum. İşte ey iki hayatın ruhu hükmünde olan, İslamiyeti bırakan İki ayaklı mezara müteharrik betbahtlar, Gelen neslin kapısında durmayınız. Mezar sizi bekliyor, çekiliniz ta ki hakikati İslamiyeyi hakkıyla kainat üzerinde temevvüç saz edecek olan nesli cedid gelsin. Sual: Eskiler bizden ala veya bizim gibi gelenler bizden daha fena gelecekler. Cevap: Ey Türkler ve Kürtler, Acaba şimdi bir miting yapsam, sizin bin sene evvelki ecdadınızı ve iki asır sonradaki evlatlarınızı şu gürültühane olan asra hazır meclisine davet etsem, acaba sağ tarafta saf tutan eski ecdadınız demeyecekler mi? Hey miras yedi yaramaz çocuklar! Netice-i hayatımız siz misiniz? Heyhat! Bizi akim bir kıyas ettiniz. Bizi kısır bıraktınız. Hem de sol safında duran ve Şehristan'a istikbalden gelen evlatlarınız sağdaki ecdatlarınızı tasdik ederek demeyecekler mi ki? Ey tembel pederler! Siz misiniz hayatımızın sura ve kübrası? Siz misiniz şu şanlı ecdadımızla bizi rabet eden rabıtamızın haddevsatı? Heyhat! Ne kadar hakikatsız ve karıştırıcı ve müşagbeli bir kıyas oldunuz. İşte ey bedevi göçerler, ve ey inkılap softaları, sonradan ilave edilmiştir. Manzarayı hayal üstünde gördünüz ki, şu büyük mitingde, iki taraf da sizi protesto ettiler. Haşiye, hayal dahi bir simotograftır. Cevaplardan bir kısım, öyle ise ben derim, hakikaten sizin harikulade şecaate istidadınız vardır. Zira bir menfaat veya cüz'i bir haysiyet veya itibari bir şeref için veya filan yiğittir sözlerini işitmek gibi küçük emirlere hayatını istihfaf eden veya aasının namusunu istizam için kendini feda eden kimseler, eğer uyansalar, hazinelere değer olan İslamiyet milliyetine haşiye, milliyetimiz bir vücuttur Ruhu İslamiyet, aklı Kur'an ve imandır. Yani 300 milyon İslam'ın uhuvvetlerini ve manevi yardımlarını kazandıran İslamiyet milliyetine binler ruhu da olsa acaba istihfağı hayat etmezler mi? Elbette hayatını on paraya satan on liraya binler şevkle satar. Maddesuf, güzel şeylerimiz gayrimüslimler eline geçtiği gibi. Güzel olan ahlaklarımızı da yine gayrimüslimler çalmışlar. Güya bizim bir kısım ictimai ahlakı âliğimiz yanımızda revaç bulmadığından bize darılıp onlara gitmiş ve onların bir kısım rezaili kendileri içinde çok revaç bulmadığından cehaletimizin pazarına getirilmiş. Hem büyük bir taaccüp ile görmüyor musunuz ki terakkiyat hazıranın üstül esası ve belki dini hakkın muktezası olan ben ölürsem, devletim, milletim ve ahbaplarım sağdırlar gibi kelime-i beyza ve haslet-i hamrâ'yı müslimler çalmışlar. Çünkü onların bir fedaisi der. Ben ölürsem, milletim sağ olsun. İçinde bir hayat maneviyem vardır. Ve bütün sefaletin ve şahsiyatın esası olan, ben öldükten sonra, dünya ne olursa olsun, isterse tufan olsun. Veyahut, وَاِنْ atşan عَطْشًا فَلَا نَزَلَ الْقَطْرُ olan Kelime-i Hamka ve Seciye-i Avra himmetimizin elini tutmuş, rehberlik ediyor. İşte en iyi haslet ki, dinimizin muktezasıdır. Biz ruhumuzla, canımızla, vicdanımızla, fikrimizle ve bütün kuvvetimizle demeliyiz ki, biz ölsek, milletimiz olan İslamiyet haydır. İlelebet bâkıdır. Milletim sağ olsun, Sevabı uhrevi bana kâfidir. Milletin hayatındaki hayat-ı maneviyem beni yaşattırır, âlemi ulvide beni mütelezziz eder. Vel mawtu yevm nevruzina deyip nurun ve hamiyetin nurlu rehberlerini kendimize rehber etmeliyiz. Sual: Her şeyden evvel bize lazım olan nedir? Cevap: Doğruluk. Sual: Daha cevap: Yalan söylememek. Sual. Sonra? Cevap. Sıdk, sadakat, ihlas, sebat, tesanüttür. Sual. Neden? Cevap. Küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıktır. Şu bürhan kafi değil midir ki, hayatımızın bekası, imanın ve sıdkın ve tesanüdün devamı iledir. Sual. En evvel rüesamız ıslah olunmalı. Cevap: Evet. Reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızda hapsetmişler. Öyleyse şimdi onların yanındaki akıllarınızla konuşacağım. Eyüher ru'us -ru ve ru'esa! Tekasülü olan tevekkülden sakınınız. İşi birbirinize havale etmeyiniz. Elinizdeki malımızla ve yanınızdaki aklımızla bize hizmet ediniz. Çünkü şu mesakini istihdam etmekle ücretinizi almışsınız. Ve aleykum bittedaru ki lima dayyatum fisaifi. İşte şimdi hizmet vaktidir. Elhasıl İslam uyandı ve uyanıyor. Haşiye. Evet, 45 sene evvel söylenen bu sözü Pakistan, Arabistan, Aşağıli dahi hakimiyet ve istiklaliyetlerini kazandıklarından eski saydı bu dersinde tasdik ediyorlar ve daha da edecekler. Fenalığı fena, iyiliği iyi olarak gördüler. Evet, şu dereler aşaileni tevbekar eden işte bu sırdır. Hem de bütün İslam yavaş yavaş bu istidadı almakta ve kesbetmektedir. Lakin sizler bedevi olduğunuzdan ve fıtrat asliyeniz oldukça bozulmamış olduğundan İslamiyetin kutsî milliyetine daha yakınsınız. Seyahatımda beni tanımayanlar, kıyafetime bakıp, beni tacir zannettiklerinden, derlerdi ki, Sual, tacir misin? Cevap, evet, hem tacirim, hem de kimyagerim. Sual, nasıl? Cevap, iki madde var, mezcettiriyorum. Birinden tiryak-ı şafi, birinden elektrik-i muzi tevellüt eder. Sual, bunlar nerede bulunur? Cevap, Medeniyet ve Fazilet Çarşısında, cephesinde insan yazılı, iki ayak üstünde gezen sandık içindeki, üstünde kalp yazılan, yasiyah veya pırlanta gibi parlak olan bir kutudadır. Sual isimleri nedir? Cevap: İman, muhabbet, sadakat, hamiyet. ceride ise yar ebu Laşey, İbnü Zaman, Ehul Acayip, İbnü Amil Garayip. سعيد نورسي